Türkçe Peri Masalları Yıldızlı Çocuklar Bir zamanlar, hatırlanmayacak kadar eski zamanlarda dünyanın yarısını hükmeden cömert ve yakışıklı bir imparator yaşarmış. İmparatorun sonsuz krallığında Laptiza adlı dünyanın en güzel kadını yaşarmış. Laptiza bir çobanın kızıymış. Parlak saçları, pürüzsüz ve yumuşak cildi onun bütün krallıkta farklı olmasını sağlıyormuş. Güzelliği kasabadaki herkesi büyülermiş. Kuşlar, hayvanlar ve ağaçlar bile ona hayranmış. Laptiza hem güzelmiş, hem de en iyi kalpli kadınmış. Hayvanlarını sever ve etrafındaki herkesi önemsermiş. Laptiza'nın güzelliği ve cömertliği sadece kuşları ve hayvanları değil, yıldızları bile ona hayran etmiş. Bu yıldızlardan biri de Lin'miş. Laptiza, senin iyi bir kalbin var. Biz seni göklerden izliyoruz. Senin güzelliğin ve iyiliğin karşısında başımız dönüyor. O yüzden ben sana bir hediye getirdim. Ne hediyesi? Bir iyilik. Evliliğinin altıncı ayında ikiz oğullarınla onurlanacaksın. Onlar senin yıldızlı çocukların olacak. Yıldızlı çocuklar mı? Evet. Alınlarında parlak birer yıldız olacak. Seni korumak için hep senin yanında olacaklar. Yıldızları onların zırhları olacak. Hiç kimse onlara zarar vermeyecek. Onlar bu ülkenin en yakışıklı ve akıllı çocukları olacaklar. Len bunları söyledikten sonra gökyüzünde kaybolmuş. Laptisa ertesi gün koyun sürüsünü yakındaki bir otlağa götürürken birkaç atın yaklaştığını duymuş. Arkasını dönünce imparatorun birkaç askerle birlikte kendisine yaklaştığını görüp şaşırmış. İmparator Laptiza'yı görür görmez aşık olmuş. Acaba sizin adınız nedir? Benim adım Laptiza. Bu kadarı bile yetmiş. İmparator atından inmiş ve Laptiza ile uzun bir süre konuşmuş. Bu güzel çoban kızına aşık olmuş ve kendisiyle evlenmesini istemiş. İmparatordan etkilenen Laptiza da onunla evlenmeyi kabul etmiş. Ama bu evlilik kolay olmayacakmış. İmparatorun Murik adında yalancı bir nedimi varmış. Murik kendi kızının imparatoriçe olmasını istiyormuş. Murik'in niyetinden haberdar olmayan imparatorsa ona çok güveniyormuş. Ama nasıl olur bu iş? Bu sarayın bozulamayacak bir geleneği vardır. O kadın bir çoban. Eğer sizinle evlenmeyi istiyorsa, karşılığında size değerli bir şey sunması gerekir. Bu evlilik ancak o zaman eşit taraflar arasında gerçekleşmiş olur. Ama o bir çobanın kızı. Ondan değerli bir şey vermesini beklemek haksızlık olur. Ben böyle düşünmüyorum. Gelenek, gelenektir imparatorum. Bu gelenekleri ben icat etmedim. Siz de imparator olarak onları bozmamalısınız. Ama... Konuşabilir miyim? Sunabileceğim değerli bir şeyim var benim. Evliliğimin altıncı ayında alınlarında parlak yıldızlar olan iki oğlumun olacağı müjdesini almıştım. Oğullarım yenilmez olacaklar. Beni ve bu krallığı her zaman koruyacaklar. Öyle mi diyorsun? Ayrıca senin yalan söylemediğinden nasıl emin olacağız? Söylediklerim eğer yalan çıkarsa o zaman beni ömrümün sonuna kadar zindana atın. Ne? Laptiza! Hayır! Affedin beni İmparator. İmparatörçe veya çoban, söz sözdür. Ben şansıma ve kendime sonuna kadar inanıyorum. İmparator gönülsüzce kabul etmiş. Düğün hemen ertesi gün gerçekleştirilmiş. Hem Saray hem de bütün krallık neşe içinde günlerce kutlama yapmış. Murik artık buna engel olmak için tek kelime edemiyormuş ama bir çobana yenildiği gerçeğini de asla kabul etmiyormuş. Aylar geçmiş ve 6 ay gelip çatmış. Murik her geçen günle birlikte sabırsızlanıyormuş. Nihayet son hamlesini yapmış ve kendi krallığına karşı bir komplo düzenlemiş. Krallığınıza saldırmamızı mı istiyorsunuz? Mağlup oluruz. Şşş, biliyorum. Ama ne fark eder? Ben size iki çuval altın sözü verdim. Esir düştüğünüz zaman sizi serbest bırakacağım ve ödülünüzü size vereceğim. Yarın altıncı ayın son günü. İmparatorla imparatoriçeyi birbirinden ayırmak zorundayım. Şimdi gidin! Ertesi gün... İmparator halkına saldırı yapıldığı haberini almış. Karısını yalnız bırakmak istemiyormuş ama halkını koruma görevi kendisine aitmiş. Gitmelisin sevgilim. Ben iyi olurum. Doğal olarak saldırganlar yakalanmış. Ama imparator karısının yanına koşarken Muriko'nu durdurmuş. Bugün 6. ayın son günü imparatorum. Güneş batmak üzere ama yıldızlı çocuklardan Hala bir haber yok. <gülüyor> söz sözdür demişti İmparator içe. Umrumda değil. Karım zindana falan gitmeyecek. <gülüyor> Anlıyorum. İmparator içe sözünde durmayabilir demek ki. Hayır duracağım. Bu bana ve bu krallığa karşı kurulmuş bir komplodur. Ama gerçek söz verildiği gibi ortaya çıkmadıkça zindanda yaşamak zorundayım. Krallık şok geçirmiş. Herkes aniden gelişen olaylara şaşıp kalmış. Murik hariç herkes. Murik o gece saraydan gizlice çıkmış ve deniz kenarına doğru yürümüş. <gülüyor> Bu olanlar gerçek bir büyü. Bir günde nasıl büyüdünüz ikiniz birden? Sessiz olun. Saraydakiler Li'nin sözlerinin gerçekleştiğini bilmiyormuş. Din bir gece önce ikizleri imparatoriçeye vermiş. Morik bütün olayları seyretmiş. Laptiza oğullarıyla birlikte uykuya dalmış ama sabah uyandığında kaybolduklarını görmüş. Morik yıldızlı çocukların oradan çok çok uzaklara gitmesini istiyormuş. Çocukların kaderini de çoktan planlamış. İki bebeği bir kayıya koymuş ve hiç acımadan koca denize bırakmış. <gülüyor> Artık benim kızım imparatoriçe olacak ve dünyanın yarısına ben hükmedeceğim. Bir çobanın ve yıldızlı oğullarının planımı bozmalarına izin veremem. Kayık saatlerce sürüklenmiş ve sonra bir fırtınaya yakalanmış. Dalgalar güçlü ve şiddetliymiş. Kayığı çok kötü sallamışlar ama çocuklar gülmüş ve bundan keyif almışlar. Orla büyük bir dalga gelmiş ve kayığı öfkeli suların içine çekmiş. Ama yıldızlı çocuklar boğulmak yerine iki minik balığa dönüşmüşler. Neşe içinde kayıktan atlamış ve fırtınanın içinden yüzerek geçmişler. Saraydaysa... Aha, ben sizin üzüntünüzü anlıyorum imparator. Ama halkınız size umutlarla ve hayallerle bakıyor. Sizin onları düşünmeniz gerek. Bir daha evlenmelisiniz. Moritz, ben bir daha evlenmeyeceğim. Sadece sadece halkınız için imparator. Size yalan söyleyen halkınız değildi. Neden onları imparator eşsiz bırakıyorsunuz? Ah, oh, bilmiyorum. <gülüyor> İzin verin imparator. İsterseniz benim kızımla evlenebilirsiniz kendisi her şeyi biliyor ve acınızı anlayacaktır. Ah! Ne istersen yap Morik. Umrumda değil. Bir dakika bile kaybetmeyen Morik bütün hazırlıkları gerçekleştirmiş. Düğünün o hafta içinde yapılması şartmış. Birkaç gün geçmiş ve bir balıkçı ağların içinde pırıl pırıl parlayan iki balık bulmuş. Hadi bunları imparatora sunalım. Evet. İmparator bugün evleniyor. Bu balıklar en iyi hediye olur. Hayır, durun. Bizi öldürmeyin. Bu balıklar konuşabiliyor mu? Evet. Biz sıradan balıklar değiliz. Lütfen bizi öldürmeyin. İyi de, sizin ne yapmamızı istiyorsunuz peki? Büyük bir kap alın ve içini çiğ damlalarıyla doldurun. Biz o kapta yüzdükten sonra bizi otların üstüne koyun ve kurumaya bırakın. Balıkçılar kendilerinden isteneni yapmış. Sonuçta karşılarında konuşan balıklar varmış. Balıklar yüzdükten sonra kurumak üzere otlara bırakılmış. Tamamen kuruduktan sonra ise iki genç delikanlıya dönüşmüşler. İkisi de yakışıklıymış ve alınlarında parlak birer yıldız varmış. Siz... Siz de kimsiniz? Bizler prensleriz. İmparatorunuz ve İmparatoriçeniz Laptiza'nın oğullarıyız. Ya ben İmparatoriçemizin asla yalan söylemeyeceğini biliyordum. Düğün gerçekleşmeden önce saraya varmak zorundayız. Başınızı örtmeniz gerekiyor. Yıldızları hiç kimseye göstermeyin. Sizi saraya biz götürürüz. Saray kalabalıkmış. Herkes töreni bekliyormuş. Ama ne halk ne de imparator mutluymuş. Herkes sessiz olsun. İmparatorun benim kızımla evlenmeye karar verdiğini hepimiz biliyoruz. Artık hep birlikte… Durun! Duran. Bunlar da kim? Ayrıca siz benim Nedim'imin sözünü ne cüretle kesersiniz? Biz sizin çocuklarınızız baba, oğullarınızız, yıldızlı oğullarınız. Ha ne? Nasıl olur böyle bir şey? Bu adam, güvendiğiniz ne bizi denize bırakıp ölüme terk etti. Kendi kızını imparatoriçe yapabilmek için hükümdar olmak istiyordu ama bizim bizzat yıldız tarafından korunduğumuzu unuttu. Bu adam bizi öldüremez. Murik, doğru mu bunlar? Şey yani ben, ben ben yani Tutuklayın onu benim sevgili oğullarım oğullarım İmparator derhal emir vermiş ve Laptiza zindandan çıkarılmış oğullarına sarılmış Yıldız Lin haklıymış bu çocuklar iyilikle dünyaya gelmiş İyilikse kötülük karşısında her zaman kazanır İmparator ve İmparatoriçe, yıldızlı çocuklarla birlikte bundan sonra yıllar boyu hükümdarlık etmiş. Son